Erdi başından yukarı o adam sadece önünü görüyor böyle ayağının altını görüyor bizim gibi değil biz önümüze bakıyoruz neden e yani bir artı bir geleceğimiz belli diyoruz o adam öyle görmüyor bir de bir tanesi gelir o adamın konşusu olur yanında güzel bir ev yapar ona konşu der bak senin evin sağlıklı değil bak benim evim sağlıklıdır istersen gel sana bunu vereyim ne diyor o? Bakar hakikaten fark gözüyle, o gözüyle görer anlar. O zaman der tamam Allah razı olsun senden. gelir sene tabi olur, sözün dünler sene karşı çıkmaz. Şimdi bu davette de bizim insanlarımız yani hakikaten cehalet çoktur kardeş. Bir de bizim insanlarımız Osmanlı döneminden hatta Türklerin İslamiyet'ten önceki dönemlerinde yapılarında Türk'ün bağlılığı var. Yani adam reisine söz verdi, başı gider sözü getmez. Bu eski Türklerde de var, Osmanlı'da da var. Yani bir nevi tahassub var. O tahassub aşirete, kabilete, sonra olmuş tarikat'a, din'a, alime, lidere, abiye olmuştur İslamiyet'te bu. Bugüne kadar cumhuriyetten sonra alimler ortadan çekildikten sonra cehalet yayıldıktan sonra bu olmuş. Şeytanın vasıtasıyla çök salmış. Onun için bir günde Türkiye'de her çeşit mutasiptir. Ortam öyledir. E bizimkilere de bu yansıyor. Adam nürcülük, bilmem neci oluyor değil mi? Bu öyledir. İşte onun için insanlarımız bu konuda ne oluyor? Tahammül edemiyorlar. Karşı tarafın tenkidini. Sen nasıl ben beni öyle dersin? Nasıl benim hocama öyle dersin? Sen burada ne yapıyorsun? Sende hak var ise de o hakkı kaybediyorsun. Karşı taraf seni dinlemek zorunda değil. Yani şimdi bir CHP'li uçsa kanatıyla biz ona inanırız, inanmarız. Neden? Çünkü onun tarihi bizim için kötüdür, bir de o e, bize karşıdır. Ama olabilir bir CHP'li doğru konuşur, bizim hatamızı söyler. Bu olur mu si siyaset? Dinde de öyledir. Bir tasavvufçu, biz hiç dinlerimiz onu. Vallahi ben her zaman diyorum Talha Hoca, her zaman diyorum, Yanında bir tasavvufçu arkadaşı kendine dost edeceksin. Neden o senin aynan olsun? Eksigini o tasavvufçudan alacaksın. Tasavvuf'tan ne alırsın? Tasavvuf ehli cimleri, kuşamları, ibadetleri, cüncel ibadetleri sünnete göre değilse bir taraftan o bir taraftan sünnete göredir. Mesela onlar bağlıdır bizim cibi lavbali değiller. E bir nürcüyü koyarsın karşını, bir tebliğciyi koyarsın. Hepsinden bir dostun olsun elinde teraz olduktan sonra bunlar sana bir ayna olur. İşte onun için ben diyorum bu işleri bırakalım. Yani bunlardan uğraşmayalım. Bu ayet Allah subhanahu teala'nın ayetini ibadurrahman. ibadur ibadurrahman nedir? Rahman, Allah rahman sıfatını burada kullarına kullanmış. Rahmanın ibadeti. Rahman nedir? Rahman özel Allah'ın bir adıdır. Kimse diyemez ben rahmanım. Ama rahim olabilirim ben. Rahman olamam. Onun için ibadte alimler diyorlar ki ibadteki elif var ya elif-ül-İzze. O elif var ya o elif sadece Allah'a mensubtu olur. İbad-ül-Rahman. Ibad, allah Teala bütün o elif ibad elifini sadece Rahman'da kullanır. Yani ibadullah değil. Değilmez abid. Abid-te ya'ten kullanılmaz. O ibad adı Allah Teala'ya mensup olduğu için onun sıfatlarından ne diyor ve iza khatabuhumul cahidun kalu selamâ Selam olsun size. Bular cahildiler. Cahil konuşabilir. Bunu kim olursa olsun eğer yanlış konuşursa kitap ve sünnet ölçüsünden 4 imamın ölçüsünden yanlış konuşursa hakka cahildir. Ha olabilir diğer alimlerde, diğer meselede alim de olabilir. O zaman ne deriz ona? selamı? Çünkü selama demesek ona şeytanın işine yarar. Ha ne zaman de de demeriz ona? Ona red, red hakkı bize doğar. Ne zaman bizim koyduğumuz noktanın önünde insanlar durar. Şimdi Abdullah Yolcu dese Hüseyin dinlemeyin cahildir. Kaç tane meni dinler Türkiye'de? Hüseyin'i bırak. Cübbeli desem yem... İslam oğlu desem yanlış yapıyor kaç tane beni dinler dünyada benim kaç tane sevanım var yirmi attuz yüz ama onun sevanı kaç tanedir milyonlar onun için ben demem burada noktayı koymam yanlıştır çünkü ben ayağım üzerinde duramıyorum ne zaman derim alimler de inkar-ı münker alenen ne zaman olur diyorlar ki senin sözün dinlenilecek o zaman olur ama dinlenilmiyorsa ben ne kireyim? Yani tanınmıyorum. İnsanlar beni tanımıyor. Ondan dolayı ne yaparım? Ben doğruyu gösteririm. Şimdi biz bir dönemdeyiz Talha Hoca. Sadece doğruyu göstereceğiz. Özellikle bizim cemaatin içinde. Bak bütün hocalar var ya yanlışları benim kulağıma geliyor. Ha benim de yanlışım var. Ama elhamdülillah ben direkt e, alimlere bağlı olduğum için farkına varıyorum. Benim köçenim oradan geldiği için alimlerden, farkına varıyorum yanlışlıkla. Ama niye reddetmiyorum? Sen gel bak, beni arkadaşlar ne kadar derste olsun, gayri ders olsun, vabel altındasın diyorlar, niye reddetmiyorsun? Niye filan hoca böyle yanlış konuştu? Anlatabildi mi? Yani kim benim yerim olsa gaza gelir. Ama gelmememiz lazım. Neden? Çünkü her şeyi zamana tercih edip Zamanı var, mekanı var, dataylı yollarla. Mesela en son fitne bilirsiniz bir cülüs fitnesi vardır. Bak alim ne kadar geldiler mene budu budu budu budu budu Hiç bir şey konuşmadım. Ben o, fit, o hatayı yapanla konuştum. Anlatabildim mi? Kardeşim bu böyledir, bu da kitabıdır bak al oku. Ondan sonra ne oldu biraz yatıştı. Yatış masada ben görevimi Allah indinde yaptım. Ama ben bu fitneyi başka yerde konuşsam o zaman ne olur? Abdullahcı olur, karşı tarafcı olur. Çünkü de, benim de sözümü dinlemeyen olsa, delillerim hoşuna gitse, nefsinde yer bulsa bu benim fikrimi savunur. O zaman ne oldu? Zamana bırak, zamanla çöker bu mesele. Bir de ilim telebesi olsa, bir de ilim telebesidir. İlimden anlıyor. geldi bana sordu. Ben onu açıklarım. O çünkü benim dediğim dilden anlıyor. Ama bakıyorum bu türlü meseleleri konuşanlar hepsi cahil cuhale. Sen bunlara ne anlatarsın? Adamların ölçüleri yoktur. Ellerinde ölçü olmadığı için bu şeyleri tartamıyorlar. Ne giriyor ona? His giriyor ona. İlim girmiyor, akıl mantık girmiyor, hissi meseleler giriyor. Sen adama Allah ayet peygamber de desen adam der olmaz. Çünkü aynen tasavvufçu da, taassupçı da, nürcüsü de aynen meselededir. Ki biz hepimiz bu camieden geldiğimiz için ben şu anda ne dediğimi de anlıyoruz değil mi? Yani biliyoruz. Onun için bunlar çitlenmişler. At gözlüğü değil sadece at gözlüğünün üzerine de bir güneş gözlüğü takılmış. Taassup çor etmiş insanları. Yani ta tasavvuf taassubundan, mezhep taassubundan geldik. Bu sefer filancı filancı taassub etti. Onun için ben ne diyorum? Zamana bırakalım. Hiç diye yapın. Kim bak imam benne Rahimahullah, Hasan benne büyük bir adamdır. Davetinde yeni davetine başladı. Ona çok sataştılar. 1940'ta zirvete geldi işte. 40'lardan sonra. Ne dedi bir meşhur makulası var davette. Dedi biz ağaç gibiyiz. bar meyveli bir ağaç gibiyiz. Siz bize taş atın biz size meyve atarız. Öyle olacağız. Yani biz meyve ağacı gibi olacağız. Bize sataşanı biz onlara meyve atarız. Çünkü şeytan ne istiyor? Ortamı kızdırsın. Ne yapsın? Bu bir şey söyledik bu taraf o da bir şey söyleyecek. Bu da bir şey orta yer bulunmaz. Ama benim hak ben bir tane Talha Hoca'nın hakkında konuştum. Kötü konuştum. Detaylı yollardan karaladım. Bir de bakarım Talha Hoca benim bir yazımın altında Allah razı olsun Abdullah Hoca çok iyidir, çok güzel söylüyor. Bu sefer ne olur kalbim? Cık. Ya diyelim ben adam ne diyor, ben ne diyorum, değil mi? Yen yani filan geldi, Talha Hoca'yı gördüm, sana çok selam söylüyor. Yen yani Ahmet'i gördüm, Ahmet sana çok... o zaman ne olur? Ben utanmışa kalırım. Yani aklım var ise zaten düşünürüm aklım yok ise zaten ben ümmete de faydam yoktur. Ondan dolayı ben diyorum yani bu işlerden meşgul olmayalım. Bak şimdi biz bu işlerden meşgul olduğumuza yarım saattir konuşuyoruz. Bu yarım saatte mesela bir ilmi meseleyi konuşsaydık ne kadar faydamız olurdu. Hem dinimize hem dünyamıza hem ahiretimize. Onun için bu işleri bırakalım. Yani bu işler bellidir. Şimdi Hepimiz biliyoruz Talha Hoca Filan nedir, Ahmet nedir, Mahmud nedir Elhamdülillah zamanla belli oluyor Bir de her çeş ameliyle tanınır Nasıl alim, Alimlerimiz demişler ki Bir tane al, alim olduğunu nereden biliriz Yen yani eserleriyle, yen yani telebeleriyle Yen yani alimlerin tezkiyesiyle e Her çeşin ameli, eseri, telebesi ortadadır Her çeşi biliyor Onun için bunlardan uğraşmayalım bir de biz buradan uğraşsak belki şimdi biz ben her zaman bunu söylüyorum bak. Şimdi ahzı olan konuşur. Sitelere ders koyuyorlar, yazı yazıyorlar. Kimse bize bir şey demiyor. Zenne diyoruz, esnek gidiyoruz. Ama yarın biz 5 sene önce bizim Selefi davet, Ehli sünnet daveti Türkiye'de tanıldı. Hepsine yaparlar. Bu abuk sabuk konuşanları toplarlar önümüze delil olarak çıkartırlar. İnsanları da bakın ne kadar cahilliler. Bil fiil biz de cahiliz. İşte görüyoruz. İnternette ne konuşuluyor. Yani onların konuştuklarından ben burada utanıyorum. He? Fekeyfe bir karşı taraf ne yapar onu bizim zıddımıza kullanır? Bir değil. Onu sene sonra hep hepsi önümüze çıkar. Yazın bir çinara bak. Talha Hoca yaz bir çinara diye Abdullah kardeş dedi bunu. Hepsi bu kasetler, bu yazılar hepsi önümüze çıkar. İşte filanları, büyükleri filan yerde böyle konuştu ne ilaka ilimden. Hakikaten bakıyorsun ne ilaka ilimden. Bu zır cahil adamın sözüdür. Anlatabildim mi? Ondan sonra işte bular siz yani bakmayın bunlar hepsi önümüze çıkarlar. Faturası bize gelir. Ondan dolayı ben ne diyorum? Bugün de ağzımızdan çıkan lafı tartacağız. Çünkü bu kıyamete kadar bizimle gelecektir. Bak şimdi farkına varmasa on sonra şöre o ağzımızdan çıkan lafı getiriler yüzümüze uğrarlar. Şu anda bize itibar etmiyor karşı taraf. Neden? Çünkü biz la şey yok gibiyiz onlar için. Çünkü bizden bir şey hissetmiyorlar. Biz onlara bir şey değiliz. Zıt değiliz. alternatif değiliz. Çünkü hakikaten biz öyle değiliz. Ama öyle değiliz. Ama gelsen orta meseleye baksan. Biz gürüntü içimizde çok büyüktür. Yani selef davası 100 tane, 100 kişiysak içimizde 10 tanedan fazla lider var ya. 10 tanedan fazla lideri bırak da yine olabilir. Ama matod var. 10 tanedan fazla biri Şam'a biri Halebe biri Antep'e biri bilmem nereye çekiyor. Ben anlamadım bu nasıl oldu? E demek ki oluyor. Ondan dolayı biz bu ataşa bir ataş yanıyor. Bu ateşe üflememiz lazım. Yoksa bir söndürmek için bir şey yapmamız lazım. Onun için e, ben hatta bir gün biz şimdi hissetmiyoruz konuştuğumuza. Bir gün Riyad'da camide bir genç vardır. Her geldiğimde maşallah böyle yüzü mübarek hep böyle Kur'an okuyor. Bir gün erken geldim oturdum çağırdım yanıma onu. Geldi e, nasılsın sağ olacağım falan dedim. Maşallah Kur'an okuyorsun dedi işte filan. Oku dedim biraz dinleyeyim seni. Önce tereddüt etti sonra okudu. Ya arkadaş okudu bir sayfada 5-6 katası var. Hep düzeltirme, düzeltirme sonra kapadı Kur'an içeriğini. Ne oldu dedim? Ya dedi hocam e, seni gördüm ben okuyamıyorum. Niye? Dedi sen olmayanda ben yak gibi gidiyordum. E dedim kardeşim tamam. Şimdi sana dur diyen yoktur yak gibi gidersin. Ama dur diyen olsa takılırsın. Onu sen zannetme. Yani tamam çaba göster ama sen doğru okumuyorsunuz. Hakikat budur. Onun için biz gidiyoruz. Bak internete günde bir rediye iniyor. Günde bir şey iniyor. Derslerimiz de çok aldı. Elhamdülillah diyoruz bir yandan abi bir yandan da arıza var. Derslerde. Yani şimdi bir kısmını biz herisini dinleyemiyoruz. Yani de ilmimiz yoktur. Dinlerken farkına varamıyoruz. Yarın bir gün bunları görür. Ben duyuyorum. Bak ben dersleri duyuyorum. Birçokundan utanç duyuyorum. Neden? Çünkü öyle abuk sabuk konuşuluyor. Öyle usulsuzlukla konuşuluyor ki diyorum eyvah yandık. Bizi duymuyorlar. Ama yarın bunları hepsini bir tık vuralar, Google'dan hepsini çıkardılar, red yapmaya bize. Bunları önümüze çıkartırlar hepsini. Çünkü konuştuklarımızın şeyi yoktur. Nesnedi yoktur. Yani ne konuşuruz bilmiyoruz. İşte mesela en basit mesela taksit te meselesidir bu fıkhimet meselelerdir, e, ilmi meseleler her şey haram, o caiz değil o haramdır, o alim olmaz, bu olmaz bunlar hepsi yarın karşımıza çıkar onun için ben e, buradan kardeşlere hepsine nasihatim, davetim bunları bırakalım, herkes kendi yoluna baksın La ilahe illallah Muhammeden Resulullah aslında bunu neşretmemiz lazım biz Ha bunu çeşit diyor ama hakkıyla ehl-i sünnet üstleniyor. La ilahe illallah nedir? Allah'tan başka ilah yok. Her bütün amelimiz onun için olacak. Ama bu ameli nasıl yapacağız onun için? Nereden bileceğiz onu? İşte Muhammed'e Resulullah. E orada, hata oradadır işte. La ilahe illallah'ta müşkülemiz yoktur. Muhammed'e Resulullah yani Muhammed'in yoluyla gelen bütün ibadetlerimiz doğrudur. E o zaman biz bunu biliyorsak biz bunuyla mükellefiz. Şeytan da bunu ister mi? İstemez. Beni Ahmet'le, Ahmed'i Mahmut'la uğraştırır. O zaman biz ne diyeceğiz? Bu kapıları kapatacağız. Ben elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah bugüne kadar ha olabilir bazen nefsime eğilmişim. Bir şey söylemişim ama ben hiç böyle ciddi olarak ne bir kitap rediye yazmışım. Ki bunu yazsam elhamdülillah en iyisini yazabilirim. Allah teşahittir Yaparım bunu. Ders de versem delilleriyle reddederim bunu. Ama cereç yok. O zaman nefis giriyor or ortaya. Nedir? İşte vahdesiler filan ilmi var. Ben görüyorum bazılarının dersinde, bazıların dersinde ihtiyaç olmayan yerde bazı şeyleri zikredilir. Hadiste işte bunu bir rivayet etmiştir, bunu bir rivayet etmiştir, filan ravi böyledir. Ya karşında yen düğmeci, yen fınırcı, yen turşucu, yen ciğerci oturmuş. Ne anlar bu ravi'den mavi'den? Anlatabildim mi? Sen de olarak bu hadis sahihtir, bu rivayet etmiş yeter ya. Ama sen gel bir elmi, tez hazırla, evet halal olsun onu zikredeceksin, biz de tebrik ederiz. Eyyen gelir bilmem ince meselelerden ortaya atılır. Ya bu ince meseleler önünde çi bir bahçe meta ders veriyorsun. Mübarek bir davetin de fıkı var. Onun için Hazret Ali radıyallahu anhu diyor ki: ister misiniz Allahu Teala çift Her ilmi her yerde konuşmayın." E bizimkiler her şey halif tu'ruf ile ortaya çıkmak istiyor. Allah kururum. Kurusun. O nedir? Halif tu'ruf ters düş tanılırsın. İnsan neyle tanınır? Ameliyle. O dene bir cünde tanınırsın. Hayır. Senelerce bile tanı tanınırsın. Şimdi bugün başbakanın annesi ölmüş. Bakın Türkiye'de kıyamet kopmuş değil. Açın interneti. Dünya Arap aleminde, dünyada, Amerika'da bilezik oluyor. Nereden bu başbakan nereden böyle tanıldı? E i̇yi kötü onu ben demiyorum. Nereden böyle tanıdı, Dünya lider oldu. Sekiz sene çalışmayla hayır. Kırk sene adam bu hayatını koymuş bu yola. E bir alim hemen Şeyhülislam olur mu? E hayatını koyar. Biz ne istiyoruz bunu yapamıyoruz. Hemen basamaksız ne diyor şeytan bize? Atla. Zırpla. Hemen basamaksız. Ya zırplamak tehlikelidir. Ne diyorsun? Ağzını bir şeyden açıyorsun dikkat çekiyorsun üzerine. Ama o dikkat kalıcı mı onu şeytan koymaz düşüneceksin. Bu dikkat üzerinde olan kalıcı mı? Kalıcı değil mi? İyi mi? Kötü de mi? Bunun neticesi nedir? Şeytan üzerimize bunu topluyor. İşte birisi kalkıyor diyor e, rükü'ten sonra el tutarsın. Ne yapıyor? Bunun üzerine 5-6 haciz götürür bilmem ne götürür dikkat üzerine çekiyor. E bu kalıcıdır kalıcı değil nedir nedir önemlidir derecesi nedir sünnette önemi. E bunları hepsini bileceğiz. Neyi nerede konuşacağız bunu bileceğiz. Yani bir tane bir Allah Teala'nın bir sıfatını ortaya atıyor. O birisi gelip bilmem neyi ortaya atıyor. O birisi gelip işte bu şirk küçük bir meseleyi şirk diyor. Bir defa Fatiha veriyor. Ben bunları kasıtlıca namaz kılmam diyen adam ders yapıyor. E bu nasıl olur ya? Bu davet mi? Bu olur mu? Bakın alimlerimiz açın tarihi okuyun. Bugün de alimlerimiz var. Gidin sorun. Hiç birisi böyle yapmış mı? Bak ben bir şey buradan anlatıyorum. Şeyh binbaz rahimahullah bana ki deseler ki, ki o benim hocamdır elhamdülillah 30 sene onun el altında ilim talep ettim. 10 sene e, radyodan derslerini dinledim Nurun Aledderb'te. 20 de camisinde e, sabah namazından sonra, akşam namazından sonra her gittiğimde riyazda bir ay onun yanında ilim talep ederdim. Bir arada bir buçuk sene kaldım orada. Bana desen Evliya Allah gördün yer üzerinde evet binbazı gördüm derim. Binbaz ümmet ağzına bakıyor. Suriye Müftüsü Kaftar o, bundan önceki Müftü Dal Mudillidir Allah rahmet eylesin gitmiş o. Yani şirk temirkte adam eksik koymamıştır. Yani tasavufun glulularından gülû, idir. Geldi Binbaz'dan lika talep etti. Binbaz reddetti mi onu? Hayır. Evini aldı, yemek verdi, ziyafet çekti ona, ikram etti ona. Biz ahlakımızı buradan öğreniyoruz. Eee ondan sonra dedi, o, burada da kalmadı. Adam getirdi dedi hocam dedi bize yardım et. Siz dünyaya yardım ediyorsunuz. Sonra hep vahabiler diyorlar vahabilere yardım ediyor. Resmen öyle dedi. Bize de yardım edin. Binbaz hocamız dedi evet yardım ederiz. Neyiniz var? Getirdi bir sürü proje. Ne yaptı binbas Rahim Allah. Şimdi reddetsene ne olur? Diğerler bak, işte vahhabi diyoruz size balar böyledir. Aynı Resulullah'a dediler öldürlersin bu Abdullah bin Selül münafakın başı. Hayır dedi. Dellerci Muhammed ashabını öldürüyor. Kim bilir bu munafıktır Evet, ashabtır nam beş vakit camide namaz kılıyor. Gerçek sabah namaza gelmezler ama ashabtır. Zahiran. Öldürmedi. Binbaz rahimahullah evet dedi baktı projelere evet dedi biz sizi destekliyoruz. Bak Kur'an kursunuz var. Oraya size destek veriyoruz. Zekaya bak. Davete bak. Kur'an kurslarını oraya yardım etti. Maddi yardım. Kur'an kurslarına yardım verdi. Yardım nedir? Madde. Orada ne oluyor? Kur'an ezberleniyor. İşte insan zeki olacak ya her çeşitler elini açacak, kucağını açacak, ne var bunda? Yani şimdi Mahmud Efendi, medreseleri var, benedeseler gel orada sen, Kur'an okut. Ben okutmaz mıyım? Vallahi memnun olurum. Çünkü benim yanıma telebeler gelmiyor ama ben oraya gitsem, bin tane telebe var okuturum. خَيْرُكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Okuturum. Tevhid öyledir. Onun için bu fırsatları biz kaçırmamamız lazım. Davette ufukumuz geniş olması lazım. Hele birbirimizden fıkhımız olması lazım. Ama şeytan bunu bırakmıyor. Bu da neden oluyor? Görmemişiz. Ne görmüşsek onu yapıyoruz. Yani Türkiye'de bir şanssızlık var. O şanssızlık nedir? Selef daveti. Eee... Hiçbir ülkede bak hiçbir ülkede İslam'ın girişiyle selef davası girmiş. Türkiye hariç. Türkiye'de ne olmuş? Türkiye'de Osmanlı Devleti Selçukluların ankaz üzerine kurulmuş. Selcuklular da Abbasin'in ankaç üzerine kurulmuş. Abbasin'in de son dönemi Taassub'un tazirvetinde matroli akidesi yayılmış, tasavvuf fikri yayılmış. Selçuklular, bunları aldılar. Selcukilerde de Arapça olmadığı için fazla ne oldu işte alimler o tasubetle bu ficide Osmanlılarda olardan aldılar bugüne kadar böyle geldi buraya. Ondan sonra Cumhuriyet dönemi girdi harfinklabı alimler yol kalmadı din düşmanlığı 40 sene ciddi bir şekilde ne oldu on nesil çor oldu tasub üzerine tasub burada ne oldular murekcep cahil o nedir Bilmiyorlar cahil olduklarını. İşte bu çok çötüdür. İşte bu DNA'mıza işledir. Yani eğer tabir caiz ise fıtratımızda oldu bu. Fıtrat bozuldu yani. Ne oldu? Her şey ben. Her şey şeyhül İslamlığa. Her şey sahayı boş bulduğu içindür ben Abdurrahman Çelebi oluyorum. Ama hakikatte olar Abdurrahman Çelebi değil. Olar çeçi. Çeçi Abdurrahman Çelebi ne zaman olur? Ne zaman? Kuzun, koyunun olmadığı yerde. E alim olmadığı yerde her çeşit şey kalktı ben alimim diyor. Her çeşit şey dört tane yanına adam topladı. Ben alimim, şeyh-ül Hatta bir denesi ad vermez tabi biz. Bir denesi nasıl siz sorarsınız filan. Asıl davet selef merkezi burasıdır. Yahu sen burasıdır, burasıdır. Seni kim, kim kaşayı verdi sen eline? Bir de cebam sen nereden icazat aldın? Ne alimin halinde oturdun? Kimsin sen? Nesin sen? Bular hepsi ortada yoktur. Ama evet. sen ne yapıyorsun? Bunları söylüyorlar. Bunları söylemek cesareti buluyorlar. Neden? İşte o çocukluğu camide Kur'an okudu. Yağcı bir güdüyorum hocam. E dur diyen yoktur sana mübarek. İşte bulara da dur diyen olmadığı için yağcı bir Halim yok ortada. İşte ondan dolayı diyorum bunlardan, Bular şimdi hedefe kitlenmişler. Bunlardan Aynen çocukcubidir. Bak Talha sen de erkek evlet yetiştirmişsin, biliyorsun. Evet. Erçevletin bir bir dönemde bir dönemde kontrolü çok zor olur. Bir dönemi var onun böyle 13 yaşından 16-17 ya çok kontrol zor olur. Yani dışarıda filan Ataş olur bir parça. O dönem zıt dursan kaybedersin karşıdaki çocuğunu. Zıt duramazsın. Ne yapacaksın? Taviz vereceksin, alt, alttan alacaksın, arkadaş gibi olacaksın. Kızım, diyorum, gelinim, eşit. Bu türlü siyaseti kullanacaksın. Hatta çocuk raya otursun. Gerçek bu kız çocuğunda az olur. Ama kız çocuğunda da olur tabi. Ama o erkek evlerinin dışarı çıkmak şansı çok olsa, çok oldu. Kızda da oluyor. Ama elhamdülillah bizim camiamızda kızlarımız böyle dışarı fazla çıkmadığı için kontrolleri, anaları vasıtasıyla Özellikle e, ev muhafazakar olsa kolaydır ama şey zordur işte e, o konu zor olduğu için e, şey oluyor e, Kontrol zor oluyor. Onun için biz diyoruz ki bu türlü arkadaşlarımızı ne yapalım? Yani zamana bırakalım detaylı yollardan bak ben şimdi bütünler hediye yazmışım ama e, ben yazmamışım diye ediyorum sahade. Ama neyle yapıyorum? Her kim ağzını bozuyor, bir kitap basıyorum o konuda. Bir denesi kalktı bizim hocalara saldırdı. Kendisi Şeyhül İslam'dır tabii. Biz bir şey diyemeyiz ona. Ama kalktı alimlerimize saldırıyor. Neden o alim bu görüşte işte filan görüşte filan demiyor? Yani de öyle taassup oldu ki en büyük bir günde alimimize nasıl saldırıyor bilir misiniz? Bir adam... Bir şey söylemiş kitabının arasında bir satır bunun fikrine muhaliftir. O bir böğüc alimde o kitabın söz yazmış o alimi de ne yaptı? Hatta öyle cesaret etti dedi onun doktorası var benim de doktoram var. Kalktım onun karşısına ne yaptım? Bir kitap bastım. Alimlerin eti zehirlidir diye piyasaya indirdim. Kitap. Aklı olan anlasın. Aynı onun gibi yani leb demeden leb leb'i anlayan bize lazım. Eğer aklı yokysa o adam gibi çi yaptık yanında güzel evi gel dedik otur burada. Oturmuyorum dese benim gece kondum daha iyidir. Onun ne İslamiyet'e ne kendisine ne ailesine faydası olmayan bir insandır o. O kalsın orada. Önemli değil. Toplumlarda öyle olur. Ama aklı olan anlar. Hepsine diye yazıyoruz. Bir laf duyuyorlar hemen gidip yarın bir kitap basıyorum. Ama ortaya yerde de elhamdülillah biz de ortaya çıkmıyoruz yani. Fazla. Çünkü ben desem, ben orada yazsam, bir ders yapsam, bir yazı yazsam, bir şey yazsam ne olur? O da ya, do, yazar, o da bilmem ne olur. Bu alayakta, cahil cuhalet atrafta işte hocam, o dedi benim hocam, o dedi benim hocam ne oldu da, ortaya da bozul bozuldu, bozuldu elhamdülillah. Onun için şimdi ben bunu konuşuyorum. Benim hatam yoktur. Benim de hatam çuvallarla var. Bak bunu ben tavaziyen demiyorum, tehkiken diyorum. Ben sonuçta insanım. İlmi hatam da var. Sonuçta insanım. Ama nispeti var. O ayrıdır. Bir de yetiştiğimiz yer önemlidir. İnsan var yetiştiği. Mesela sen bir ustanın yanında marangoz al, çalıştın. Çıraklıktan. He? Ta usta olana kadar. Sen ne yaptın? Anlamı gelir dünya kurulanı marangozluğun püf nüktesini aldın. Ama bir tane de Tövr olarak marangozı öğrenmiş. E bu na, nasıl marangoz olur? İşte bizim e, hocalara cıbı marangoz olur. Neden? Usulunda yetişmemişler. Basamak basamak yetişmemişler. Bu iş hep öyledir. Tıpta da öyledir. Fizikte de öyledir. Bütün ilim de öyledir. E dinde miyim? Bâbi'e öyle olması lazım. Hepimizin hatası var. Hiç kimse ben hatalı dese yanlıştır. Ama nispet var. Onun için e, biz ne yapacağız? Bizim elimizden geldikçe Allah'ın izniyle biz insanlara kızım diyorum geldim eşit diye reddedeceğiz. Reddetmek icap etse. Yoksa bırakın bunları. Birçok şey de var ise gel tut adamı söyle. Dinlemiyorsa o zaman dediğimiz gibi mesela e, geçen gün eee Şeyle ilgili bir soru sordular bana. E, intihar eden e, ebedi mi ateşte mı yoksa e, Allah'ın rahmetine kavuşur. Ben dedim yazdım belki gördünüz Facebook'ta. E, bir Arap sordu tabi. Yazdım dedim işte e, ehl sünnete göre hadislerden nasılsan zahiren ebedidir ama hadislere göre e, e, ümmet yani icma etmiş Allah'ın rahmeti onu kavuşur. Çünkü allah Teala diyor ki ee, her şeyi affeden şirki affetmem. E, i̇ntihar şirkte de değil. Onu koyarız Allah'a. Allah onu bilir. Derdini kıyamet gününde. O kuldan Allah'ın arasında. ehl er, sünnetin görüşü budur. Bir tanesi yazdı ya sen nasıl böyle dersin. Zahir hadise karşı çıkarsın. Hadisin zahiri budur. Bir sürü şey yaptı. Anlatabildim mi? E ben de getirdim hocaların fetvalarını. Alimlerin böyle fetvalarını diye yapıştırdım. Biti. Beni reddetme kardeşim. Git onlara reddiye ver. Yani bir tane cahil Allah'ı hakkıyla tanımayan celib itiraz ediyor. Mesela diyor ki geçen gün bir tanesi gelmiştir. Diyor ki nasıl olur ben o hastalığa yakalandık hala cenziz filan filan diyor. Ya dedim kardeşim mene niye itiraz ediyorsun? Cid cücün yetiyorsa cid Rabbil Alemin yese diyor onu. İnanmıyorsan İster istemez burnun avura Aula bak bunu cumbuzdan alabilirler benim sözümden. Kur'an sünneti anlamak önemlidir benim için. Çünkü Allah Teala Resulullah'a diyor ki biz Kur'an'ı indirdik lütübeyyine lehum. Onun için Abu Bakir'den Arapça bilen var mıydı? Yok uydur. Allah tezki ediyor diyor siz en iyi bilen Araplarsınız. Ama Abu Bakir'den Ebbe sordular. وَفَاكِهَةٌ Ebbe. Nedir abdi dedi vallahi bilmiyorum dedi. Nasıl ben bilmediğimi Allah şey konuşurum. E Resulullah gelip soruyorla ya Resulullah, bunun anlamı nedir Resulallah oluyordu. İlk müfessir Resulullah'tır. E önemli değil Arapçayı bilmek. Önemli değil sen hadis sünneti an şey bilmek, okumak. Yani kendi aklınla anlamak önemli değil. Önemli alimlerimiz nan ne, anla ne anlamış Noktayı nerede koymuşlar? Nerede virgül bırakmışlar? İşte o çok önemlidir. Onun için sen diyebilirsin e, delil olduğu yerde hiçbir şey önemli değil. Evet bunu dersin. Bunu cahil cesur olur. Der. Ama cel bir de püf noktasını, cel bir de bir, bak alimler ne demişler? Onun için dört mezhep ortaya çıkmış. Neden çıkmış dört mezhep? Çünkü meseleler hepsinde nokta koyulmamış. E biz derken bu dört mezhep zenginliktir kızıyorlar bize. E tamam zenginlik değilse dört mezhepten önce ne vardır? Et getir benim için dört mezhepten önce ümmet bir görüş üzerine miydi? Değildi. Fakih sahabeler on tanaydı her birisinin bir görüşü vardı. E dört mezhep nereden çıktı bu sahabelerin medresesinden çıktı. Yani bütün sahabelerin arasında var di fıkhi mezheplerine. İşte bu zenginliktir. Neden? Her şey bir şey anlıyor. allah Teala öyle bırakmış esnek. Çünkü bizim dinimiz kalıcıdır. Kıyamete kadar. Esnektir. Aynen umurgacı bir. Bel çemiği var ya nasıl esnektir? Dört tarafa öyle dümdüz olsaydı bacak ayağı, çemiği gibi yaşayabilir miydik? İş yapabilir miydik? İşte fıkhımız da öyledir. Ama akidede Elhamdülillah nokta koyulmuştur. Önemli olan odur. Fıkıh zenginliktir. İşte bunları, bunu kim anlar? E, alimlerin peşinde giden anlıyor bunu. Alimlerin mirasını gören anlıyor bunu. Bakmam buradan ilan ediyorum. Sizin vasıtınızla. 20-23 sene, seneye kadar ben de aynen nokta koyulsun diye. Çaba gösterirdim, araştırırdım. İşte elim üzerine ineyim, ayağım üzerine ineyim. Delilleri getirdim, toplardım. Ondan sonra terlerdim. Ama ne zaman benim fıkhım daha geniş oldu? Bak ben bunu buradan ilan ediyorum. Birçokunun hoşuna gitmez. Ama ben alimlerimden alarak bunu söylüyorum. Ne zaman Hanefi fıkıh kitaplarını okudum? Bak Malik'i okumuşum, Şafi'ye okumuşum, Henbel'i okumuşum, hele... Hem benim mezhebimdir. Fıkıhlarını okumuşum. Ocalarımın el altında. Ama Hanefi fıkhını okuduğumda benim kafam, hafizem, ilmim genişledi. Önümü gördüm. Ya dü dünya varmış. Hele Hanefi fıkhını özellikle kriterlerin olarak, olarak okusan. Yani her şeyi yerinde sistemin oturmuş diye okusan, vallahi durar Arap demişti. Yani nadir guzide hiçbir yerde bulunmayan fıkıh var. Bunu ben demiyorum. Açın kitapları okuyun. Hanefiler fıkıhda meşhurdular. Ama nedir? Hanefi usuluyla Hanefi fıkhını etsen bazen işte hataya düşülebilir. Ama o hata da nedir kardeşler? Sanki bizi bel kısmı diyor Hanefi fıkhına düştün. Tamam Hanefi fıkı diye bir yüzde yetmiş yanlıştır. Hayır. %80 seksen doğrudur. Hanefi fıkhına yapmış. Yüzde on beş, yüzde yirmi yerine göre yüzde on meselelerde hata yapılmıştır. E, o da insanlık hali. Yapılmasa o zaman Subhanakallahuma deriz ona Hanefi mezhebine. Yen de diyoruz sen peygambersin mehsumsun ya Abu Hanife. E, hepsi hata yapar. Abu Bakir yaptıktan sonra ikinci adam Abu Hanife ne yapar? Ahmed yapar, Şafi'i yapar. Hiçsi yapabilir. Onun için. İşte bu ne zaman insan ilmini gördükçe, "Aa diyor ki dünya varmış." E bak biraz önce Talha Hoca da de dedi. Biz öyleydik. Sonra gördük, gözümüz açıldı. E bu öyledir zaten. Her şeyi sonradan görüyor insan diyor, "Aa hakikaten öyleymiş." Ama önceden ne diyoruz? Dört hadisten biler, dört hadisten yola çıkan ne olur? Cahil olur, taassub olur. Yani at gözlüğü takana insan ne yapar? Sadece önünü görer. Atrafın çevresini göremez. O zaman her şeyi inkar eder. Dünya budur der. Sokak budur. Bundan oyunu dünya yoktur. Bizimkiler at gözlüğünün önüne da güneş gözlüğü takmışlar. Ne olmuş? Hem önünü görür hem simsiyah görüyor bir sefer. Ama aç gözünü ya bir dünyaya bak. Alimlerin peşinde giren gözlere açıktır işte. Onun için biz diyoruz alimler. E onlar ne diyorlar? Biz de alimler diyoruz. Ama siz alimler Tevri olarak diyorsunuz. Pratike gelirken sen ilk ben hidayete vardığında gelip ne diyorsun? Kitap bu sünneti dinle. Onun haricinde her şeyi duvara çağır. Bu İmam Şafii'nin dediği gibi. E bu olmadı böyle. İmam Şafii bilseydi bu sözünden bu fıkıh çıkar. Vallahi billahi tillahi İmam Şafii'nin yerine ben yemin ediyorum bu sözünü gene alırdı. Çünkü İmam Şafii bu sözünü gene almıştı. Ne demiş? Ben öldükten sonra eğer bir fetvam bilerek ve bilmeyerek Allah ve hadisinin karşısına ise ben ondan dönmüşüm diyeyim. E ya bu kadar işte. İşte benim e, kendi nefsime ben de yamulsam düzeltim beni. Kendi nefsime nasihatim, tavsiyam arkadaşlarımı hepsine ne yapmamız lazım? Hoş görüle. Biz davette bak muellefeti kulub nedir? Kalplerini imşatmak için zekat parası verebiliriz o çafirlere. E o biz minbabi evle kardeşlerimize verelim. Bir tanesi bir tabinin yanında gelmiş ki bir hocanın üzerine konuşmuş. Konuştuğu bir mesele de haklı. O bir alim dönmüş ki dedi ey kardeş dedi, sen hiç eee Rumlardan cihada çıktın mı? Rum'a Rum karşı cihada gittin mi? Hayır demiş. E, furslara karşı, Türklere karşı o, o taraflara gittin mi? Hayır demiş. Demiş Allahu u Ekber. Bunlar senin kılıcından salim oldular. Ama bu alim senin dilinden salim olmadı, kurtarmadı. Yani demek ki mesele buradadır. Biz kendi hoşgörü her hoşgörü göstereceğiz. Ama hoşgörü de nerededir? Müslümanlara karşıdır. Çafire karşı değil. Çafire karşıya maslahat gereği dedik. Ne yapacağız? Hoşgörü göstereceğiz. Hoşgörümüz nedir? Bu Müslümanlar kardeşlerimize kalbimizi açacağız. Ha bazen kızacağız. Ben o seminerde bir hocaya kızdım orada. Anlatabildim? Kızdım orada. Ama kızmamın sebebi nedir? Ya ben... Yani biz içeride oturup kızabiliriz birbirimize. Ta baş başa gelse, ama halkın önünde bunu yapmamamız lazım. Ha o da hatadır. Kızmayacaksın. O da hatadır. Ben orada da kata işledim. Kızmayacaksın kardeşim. Onun için e, asıl mumin nasıl olacak? Talha Oze bir tokat attı bana. Ne diyeceğim? At Talha Oze bu tarafına de biten. Çünkü alimler diyorlar öyle bir dönemdeyiz ki biz kuvvetin hakikatini bilmiyoruz. Bunu da Hazreti İsa'nın rivayet var olmuş. Hazreti ise her zaman dermiş, bir dene toka vurdun sana o bir yüzünü be. Ver. Ama verdikten sonra sor niçin vurdun bana kardeşim. Alimler diyorlar. Sor, vur ondan sonra sor. Askeriyede nasıl derler bize? Bunu bırak kaldır koy oraya. Niçin deme. Yaptıktan sonra sorun için. Ama burada yap Vurduktan sonra sor için Ben diyorum bücünde kendi aramızda niçini de kaldırırım. Niçin vurdun demeyelim. Çünkü öyle toplumumuzda bizim camiada özellikle böyle fıkı olan, takva olan insan maalesef bizde dahil yoktur. Anlamıyoruz. Ben geçen gün yazdım bir şey Arapça, Türkçe'ye tercüme etmedim ama Araplar bazı anlamamış Türkler de bazı anlamamış Dib not düştüler Ben dedim eskiden bir alim bir musluh nesihat etseydi Her çeşeye eylik yap derdi Bugün de ne diyor eyligi Çok dikkatli yap Az yap yapsan da insanlara söyleme eylik Çünkü o eyligi senin zıddına kullanırlar Bugün de öyle bir gün Olmuşuz kritirler Yani tersine dönmüş şey, Çark Tersine dönmüş yani adet örf değişilmiş. Bugün de çime ihsan ediyorsun. O ihsanı zühf buluyor Celibordan senin şey yapıyor. Ve bunda eskiden bizim atasözü de var ama biraz kaba olduğu için zikretmiyorum. Bunu eskiden de biliyorlar. Yani diğer hiç yani bu bunu da ölçülü kullanmak lazım. Yani ifrat tefrit etmemek lazım. İhsanı da kaldırmamak lazım. Ama bunu bilmemiz lazım. Özellikle biz davete soyunan insanlar düşünsün. Ne yapmamız lazım? Bu, bu insanlar bir nevi hasta. Bu hastayı doktor ne yapar? Tokatla mı iğneyi sokacaksın? Tokatla ilacı vereceksin hastaya. He? Başına şapla vuracak ameliyat alacaksın. Hayır. Doktor imşak olacak. Hasta ağzını bile bozsa doktor sabredecek. Çünkü bu hasta adı üzerinde. Yani yavaş yavaş sındıra sındıra adamı ameliyat alırız. Adama ilaç veririz. Adamı ilac E bu böyledir. E biz de bunları hasta sayalım. Bular bize laf atsın biz onlara miyve atarım. Allah razı olsun. Geçen gün Facebook'ta bir tane yazmış e hocam demiş sen hep Adap'tan konuşursun. Biraz da Çeçenistan bilmem nereden konuş. Bir tanesi yazmış ya bırak bular bel filan. Allah buları kahretsin filan. Ben de dedim amin. Eğer biz böyleysak amin. Böyle değilsek Allah hepimize hidayet versin. E ne yapacaksın? Ya e cahilden cahil olmak zordur. Evet, elhamdülillah Rabbil âlemin. Yani